Vermeli vermeli anaba gönül vermeli dikdikar dediğin anabı gibi olmalı vermeli vermeli anaba gönül vermeli dikdikar degin ana gibi olmalı vatandaş Anaba kormadan güvenmeli ömrünün her günü neşe ile geçmeli vatandaş Anaba o Gormadan güvenmeli ömrünün her günü neşe ile geçmeli vermeli vermeli ana bağı gönlü vermeli başbakan dediğin özeli gibi olmalı vermeli vermeli ana bağı gönlü vermeli. İktidar dedikin anap gibi olmalı Ayşe! Kız Ayşe! Geliyor geliyor! Ne geliyor herif? Kız telefon geliyor Ayşe telefon! Allah'a şükürler olsun. Baklanır baklanmaz Alamanya'ya telefon açayım da bacımla konuşayım bari. Ben de İstanbul'u açarım, bakarım kardeşimin işleri nasıl. Vermeli vermeli anaba gönüllü vermeli başbakan dediğin özeli gibi olmalı vermeli vermeli anaba gönüllü vermeli iktidar dediğin anap gibi olmalı Ayşe kız Ayşe. Geliyor geliyor. Ne geliyor herif? İrenkli televizyon aldım. Bugün geliyor Ayşe. Allah'a şükürler olsun. Senin gibi bir gocam var. Televizyon ha? Rüya mı görüyorum ne? Rüya değil. Hakikat. Geçeriz karşısına. Dünyayı evimizin içinde seyredeceğiz Ayşe. Amanı Satmayı da kıskandırırım gayrı. Vermeli, vermeli. Anaba gönül vermeli. Başbakan dediğin özalı gibi olmalı. Vermeli, vermeli. Anaba gönül vermeli. İktidar dediğin anap gibi olmalı. Ayşe! Kız Ayşe! Geliyor, geliyor! Ne geliyor? Buzdolabı aldım Ayşe. Akşam eve geliyor. Allah'a şükürler olsun. Ölmeden bu günleri de gördük. Oh! Koyduk mağaranı içine. Buz gibi lıkır lıkır çek kafaya. Oh! Şimdiden ataşım söndü valla. Desene artık gün yemeklerim sıcaktan kokmayacak. Etleri de buzluğa koyduk mu? Allah değme keybina Ayşe. Vermeli, vermeli, anaba gönül vermeli. Başbakan dediğin ...özalı gibi olmalı. Vermeli, vermeli. Anaba gönül vermeli, iktidar dediğin anap gibi olmalı. Ayşe kız Ayşe geliyor geliyor. Ne geliyor herif? Sana çamaşır makinesi aldım. Bugün geliyor. Allah'a şükürler olsun. Ellerim çatlak patlak olmayacak. He kız. Ellerini tutunca odun gibi değil de yumuşak yumuşak pamuk gibi tutacağım. Elimi tutacağım da bir de fitio mudur nedir onu da alsan da filmler seyretsek, türküler dinlesek. Başka? Söyle kız ne istiyorsan alacağım. Kasabada her şey var, her şey gelmiş. Modern olacağız, lüks hayat yaşayacağız. Başka ne alacağım? İstersen bir tane de elektrikli süpürge al ha. Olur başka. Başka ne alacaksın canım? İstersen bir tane de elektrikli fırın al. Olur başka. Ee, başka almışken bir tane de araba al. Eşeği ne yapacağız kız Ayşe? Aman, sal gitsin zavallıyı. Vermeli, vermeli ana bağ gönlü vermeli başbakan dediği. Ki... Sağlı gibi olmalı, vermeli, vermeli, anaba gönül vermeli. İktidar dediğin anap gibi olmalı. Olmalı, olmalı da paramız da olmalı. Paramız var ya kız. Yet, Yetmelince ne edeyim o parayı? Dör sene önce her şey daha güzeldi. Ya şimdi senede bir elbise zor alıyorsun bana. Dört sene önce ne güzeldi Ayşe. Canım sattığımız ürünün parası bize yetiyordu. Cebimiz para görüyordu. Sen benimle alay mı ediyorsun Ayşe? Ayşe herif es sahtiyom. Senin dedikin es değil. Yalanın da kendisi. Kulağını aç beni dinle. Gözünü aç da köyü gözle. Hele bir etrafına bak. Dört sene evvel bu köyün elektriği var mıydı? Yoktu. Dört sene önce bu köyde telefon var mıydı? Yoktu. Dört sene evvel evde renkli televizyon var mıydı? O da yoktu. Dört sene evvel buzdolabın var mıydı? Aa, yoktu. Dört sene evvel çamaşır makinem var mıydı? Yoktu. Elektrikli fırının var mıydı? Yoktu. Elektrikli süpürgen var mıydı? Yoktu. Dört sene evvel hastaneye nasıl gidiyordun Ayşe? Sırtına biniyordum ya. Şimdi neyle gidiyorsun Ayşe? Minibüsle. Minibüs nereden gidiyor Ayşe? Yolda. Dört sene önce bu köyün yolu var mıydı? Yoktu. E Allah seni yok ede. Şimdi dört sene evvelinden daha çok kazanıyoruz. Ürünü daha çok paraya satıyoruz. Devlet veriyor. Biz bu parayı lüks eşyalara yatırıyoruz. Doğru ben hiç bunları düşünemedim. Düşünsen dört sene evvel daha güzeldi der misin Ayşe? Teknoloji durmadan yenilik üretiyor. Türkiye dünyadaki yenilikleri ANAP sayesinde takip edip memlekete getiriyor. Türkiye modern bir Avrupa devleti oluyor. Avrupalılarla yarışıyoruz Ayşe. Bu nimetlerden faydalanıyoruz Ayşe. Bilgimiz artıyor, görgümüz artıyor. Çocuklarımız doğru dürüst Türkçeyi konuşamazken şimdi bülbül gibi şakıyorlar. Her şeyin bir bedeli vardır Ayşe. Modern ve lüks yaşıyorsak... ...bunun getireceği geçim derdine de katlanıp... ...bedelini de ödeyeceğiz Ayşe. Çok haklısın kocacığım. Hakikata teslim olmak ne güzel Ayşe. Vermeli, vermeli... anaba gönül vermeli... ...iktidar kedigin anaba gibi olmalı vermeli vermeli anaba gönül vermeli İktidar kedigin anaba gibi olmalı vatandaş anaba Korkmadan güvenmeli, ömrünün her günü neşe ile geçmeli. Vatandaş anaba, korkmadan güvenmeli, ömrünün her günü neşe ile geçmeli. Vermeli, vermeli, anaba gönül vermeli. Başbakan dediğin ödü gibi olmalı vermeli vermeli ana bağı göne.